اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وإلى جمع الأنبياء والمرسلين وإلى جمع الأولياء والحمد لله رب العالمين İhsani anlamaya çalışıyorduk hep beraber Resul Efendimiz Ali Aleyhissalatu vesselam'ın ihsanı Allah'ın huzurunda amm dolmaktır dedi. Allah'ı görüyormuşcasına Allah'ın huzurunda Allah'a amm dolmaktır ihsan dedi. Sen onu görmüyorsan da onun seni gördüğünü bilerek buna iman edip bunu tadarak İhsan, hüsn, ehsen, güzel demek, güzellik demek, güzel olmak demek, ihsan en güzelin huzurunda olduğunu tatmak demek. En güzelin huzurunda olmak, Allah'ın huzurunda olmak, kendisini yaratan Rabbinin huzurunda olmak, insanı güzelleştirir. Kim neyi seviyorsa neyin peşinden koşuyorsa neyi kazanmak istiyorsa onun kıymeti, değeri, şerefi onunla ölçülür. Herkesin sevdiği en sevdiği iman ettiğidir, taptığıdır. Kıymeti degeri de taptığına göre ölçülür. Herkes neyi sevdiğini, neyin peşinden koştuğunu, hayatındaki amacının, gayesinin ne olduğuna bakmalıdır. Eğer bu Allah değilse, her neyi seviyorsa kıymeti, değeri, şerefi ona göredir. O ondan giderilince, Allah onu ondan alınca ya da insanı, kulu ondan mahrum edince ki öldüğünde her ne olursa olsun Allah'tan başka onu terk etmiş olur. Kıymetini, değerini, şerefini kaybeder. Ancak insan beşer Allah'a iman etmekle, Allah'ı sevmekle, Allah'ın rızasını kazanmak için hayatını yaşamakla insan olur. Allah ile güzel olur. Allah'tan başka güzellik yoktur. Allah'tan başka güzel yoktur. Bütün güzeller, bütün güzellikler ona aittir. Güzelliğini de ondan alır. Ama ebedi olan insan eğer ebedi olan, bakıyor olan Allah ile güzelleşmezse, fani bir şeyle güzel olmaya çalışırsa, ondan kıymetini, değerini, şerefini almaya çalışırsa, İster bir mevku olsun, ister makam olsun, ister başka bir güzellik olsun. Sonuç itibariyle herkes bilir ki, her akıl sahibi bilir ki, onu sonra bırakır, onu terk eder. Terk edince onunla beraber her şeyini kaybetmiş olur. Eğer sevdiği, peşinden koştuğu, kazanmak istediği, bakı olan Allah değilse, Allah'ın rızası değilse Allah'ın kendisine nefrettiği ruh değilse beden de ölür toprak olur ona ait her şeyde yok olur ama Allah'ın nefrettiği ruh bakıdır. en güzel isimler Allah'a aittir ne demek? Bütün güzellikler Allah'a aittir dedi Allah eğer Allah'a iman etmişsek bunu anlamaya çalışmamız gerekir Allah insanı en güzel surette yaratmış en güzel kuvamda yaratmış insan güzelmiş kul Allah için yaptığı her ameli güzeldir onun rızasını kazanmak için ama imanla beraber İman olmadan onun işlediği hiçbir amel güzel olarak kabul edilmez. Salih olarak kabul edilmez. Çünkü ona fayda vermez. Başkaları onun amelinden istifade edebilir ama kendisine fayda vermez. Eğer ameli kendisini bulmak için, Rabbini bulmak için değilse, amacı başka bir şeyse, o kazandığı her ne olursa olsun manevi olarak kazandığı zaten oraya gider ona gider zahiri olarak nasibini alır ama insanlığını kaybeder Güzelliğini Allah'tan aldığı güzelliğini kaybeder insanlar iki türlüdür görünüş itibariyle herkes insan gibi görünür ama manevi olarak Allah'a göre bu böyle değildir. Beşer, insanın zahiri, maddi tarafıdır. Maddi tarafa hayvanlar da sahiptir. bitkiler de sahiptir. Onlar da canlıdır. İnsanın zahiri tarafı hayvanların sahip olduğu taraftır. Yiyor, içiyor, Arzuları var, istekleri var. Barınıyor. Bu zahiri taraftı, beşeri taraf yani. İnsanı insan yapan beşeri tarafı değil, manevi tarafıdır. Manevi tarafta Allah'ın kendinden nefettiği ruhtur. Allah'ın muhatap aldığı insan olarak, Hazreti insan olarak muhatap aldığı Allah'ın kendisine nefettiği ruhtur. Bu ruhu nefretmesinin bir hikmeti vardır. Hem beşer tarafı var, hem de Allah'tan olan tarafı var. Tercihi ona bırakmış. İstersen beşeri tarafı tercih edersin, hayvanlar gibi olursun. İstersen Allah'tan olan tarafı tercih edersin, rabani olursun meleki tarafı tercih etmiş olursun, Rabbinle beraber olursun, Hazreti İnsan olursun, Allah'a ayna olur, halife olursun. Bu tercih bütünüyle insanlara aittir. Aklını kullanmayıp sadece gördüğüne inanmış olanlar, zahire bakıp Allah'ı kandırdığını Zannedenler sadece zahire bakar. İşte zahiri olarak şunu şöyle yapman lazım, bunu böyle yapman lazım, ibadeti şöyle yapman lazım der. Bunu yaparsa kazanacağını zanneder. Oysa ki herkes kendini biliyor. Kendini bilmeyen hiç kimse yoktur. Yarın kıyamet gününde herkesin içi dışına çıkar. İçi dışına çıkıyor. İçindeki hali her neyse dışarı çıkacak olan odur. İçi dışına çıkınca ne görülür? Eğer biri hayvan olmayı tercih etmişse, nefsini, nefsinin arzularını, isteklerini tercih etmişse, bedene ait arzuları, istekleri tercih etmişse hayvan suretinde görürüz kimini at, kimini eşek, kimini köpek, kimini domuz, kimini yılan, kimini horoz gibi görürüz. Bu sadece kıyamet yerinde mi geçerlidir? Yok. Burada da aynen geçerlidir bu. Ben Hızır Aleyhisselam'dan bir örnek vereyim. Zatın biri gece gündüz dua edip Ya Rabbi bana Hızır Aleyhisselam'ı göster diye dua ediyor. Yana yakıla onu istiyor. Hızır Aleyhisselam'ı bir kere göreyim diye. Öyle bir an geliyor ki Allah duasını kabul ediyor. Evet Hızır Aleyhisselam'a git şu grubu bir ziyaret et. Beni görmek istiyormuş. Diyor, Hızır Aytalan gitti, kapıyı çaldı. Adam içeri alıyor, oturuyor. Ben kızırım diyor. Rabbim bana emretti, beni görmek istemişsin. Söyle, ne istiyorsun? Beni bu kadar yana yakıla, istediğine göre, mutlaka bir şey isteyeceksin. Söyleyin. Diyor Ozan dedi ki, yani bu kadar gelip benimle görüşmem bu kadar kolaydıysa şimdiye kadar kaç yıldır böyle yana yakla ağlayıp feryat ediyorum. Niye şimdiye kadar gelmedin, yani gelip o hasretimizi, acımızı niye dindirmedin? Diyor Hızır Aleyhisselam dedi ki, bu iş o kadar kolay değil. Sen öyle söylüyorsun ama kolay değil bu iş. İstersen diyor şöyle yapalım. bir sarığını çıkarıyor. Onun başına koyuyor. Cübesini de soyuyor. Ona giydiriyor. A sen diyor kızırsın bundan sonra. Ben de burada oturacağım. Sen şöyle çık bir dışarıya. Şöyle çarşıda pazarda bir dolaş. İnsanlara ben hazırım de. Ne istiyorsun? De onlara... Gerekeni yap, tamam diyor. Giyiyor cübeyi, sarığı giyiyor. Çıkıyor dışarıya, bir pazara giriyor. Bir de ne görsün? Çarşıda, pazarda insan yok. Kimi köpek gibi, kimi yılan gibi, kimi eşek gibi, kimi domuz gibi. Şaşırıyor tabii. öyle dalgın dalgın yürüyor ne biçim iştir bu diyor Hızır Aleyhisselam neyi öğretiyor yani görün diyorsun ama yani benim görünebilmem için muhatabımın insan olması lazım Allah'ın seni bunca zamandır ağlatması da senin insan olman için diye. onu öğretiyor sonra bir ileride gördü ki zatın biri geliyor yüzünden böyle nur saçıyor Hemen diyor ona yaklaştı. Dürdü işte amca ben Hızır'ım. Benden istediğin bir şey var mı? Diyor amca dönüp ona dedi ki e, yok evladım. Siz, sizinle işimiz yoktur. Eğer Hızır bize lazım olursa sizin eve uğrarız. Adam geri geliyor tabi. Hızın orada olduğunu biliyor. Onun için insan olmak kolay bir şey değildir. O hayvan halinden, hayvanlık duygularından, halinden, sıfatlarından kurtulmak gerekiyor. Bu her zaman için böyledir. Mesela daha önce anlatmıştım. Kardeşlerimizden bir tanesi, işten eve dönerken, Minibüse biniyor. Allah perdeyi orada açıyor. Birden bir, bir de bir baktım ki ben hayvanların içindeyim. Ne oluyor dedim. Böyle kendi kendine şey oldum. O anda ben kafayı yediğimi zannettim. Bir baktım. E, arabayı kullanan da bir hayvan. Bu hali seyrederken yani hem insanı seyrediyor, onun üzerinde bir hayvan var. Hayvanın gölgesi ama net görünüyor yani. Diyor ben dedim inecek var, beni indir. Araba diyor dur indim. Başka bir arabaya bindim, aynısı. Nereye bakıyorum öyle. Gelene kadar böyle ter içinde kalmış. Elbette ki Allah o perdeyi açık bırakmıyor. Açık bıraksa yaşanmaz olur. Yine kardeşlerimizden bir tanesi camide namaz kılarken Allah ona perdeyi öyle aralamış. Gördüğü bir baktım hayvanların içindeyim. Ama böyle tek tük insan var yalnız tek tük. Ben diyor bir şey yapmadım, namazımı da diyor, kıldım çıktım ama diyor imam da onlardan diyalnız yalnız. Acaba diyor benim namazımı iade etmem gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Eğer onu görüyorsa o halde iade etmesi gerekiyor. Görmezse sorun yok. Bunu niye anlattım böyle? Hiç kimse kendinden emin olmamalıdır. İnsan olmak için mutlaka çaba gayret sarf etmelidir. İnsan olmak için. Hazreti insan olmak için. Allah ile güzel olmak için. Allah ayetlerini dinlemeyenler için ne buyuruyordu? Onlar hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır. Burada onu perdelemiş ama öbür tarafta bu perde açılır. Kişi o gün anasından, babasından kaçar. Karşısında vahşi bir canavar görünce kaçacak tabii. Ana baba evladından, evlat anasından babasından kaçar. Böyle bir hazden, yani beşer hazenden, beşer onun hayvanı tarafidir. Beşeri tarafının arzularından, isteklerinden, nefsinden kurtulmak için tek bir yol vardır, tek bir yol. Bu yol iki değildir. Nedir o? Bir hazreti insanla beraber olmak. Ama bu beraberlik öyle kuru kuruya bir beraberlik değildir. Ona uymak. Onunla beraber Hazreti İnsan olmaya çalışmak. Mutlaka mürcid Kamil, Allah'ın rızası nerededir, Allah'ın gazabı nerededir, onu bilir, bilmek zorundadır. Zaten bilmiyorsa kullarına yardım edemez. Her neden sakındırıyorsa, orada mutlaka bir tehlike vardır. Her neye de davet ediyor, neyle yap diyorsa, mutlaka orada Allah'ın rahmeti vardır. müşid Kamil deyince Allah ile güzel olmuş insan İhsani anlatıyoruz Her anda Allah'ın Huzurunda olduğunu bilen insan Allah'ın güzelliğiyle evet. Güzelleşmiş insan O güzelliği etrafına saçar Tam tersi de Aynen geçerlidir Şeytanın çirkinliğiyle, çirkinleşmiş biri, küfrüyle kafir olmuş biri, şirkiyle müşrik olmuş biri, nifakıyla münafık olmuş biri de etrafına şirki, küfrü, münafıklığı, çirkinliği saçar. Kim, kiminle beraber olursa ondan istifade eder. Bunun için Allah ne görüyordu? Allah'ın ipine hep beraber toplu halde sarılır. Bölünüp parça parça olmayı. Ama elbette ki gerçekten bir müşrik kamili bulmak zor şeydir. Bir insan hayatı boyunca onu arasa yeridir. Hatta ne demişlerdi? Bir mücid kamil dünyanın öbür ucunda olsa oraya gitmek herkese farzdır. Onunla beraber olup insan olmak için, Hazreti İnsan olmak için. Yoksa kendi nefsimizde, varlığımızda, beşeri tarafımızda baş başa kalırız ki ondan kurtulmamız mümkün olmaz. Allah'ın bir adeti var çünkü. Hiç kimse için adetini değiştirmez. Her şeyi bir vesileyle yapar, yaratır. Rivaleke göre Kütahya'dan Konya'ya bir cemaat gelmiş, Mevlana'ya. Gör bize bir şey lazım, bize gönderseniz, biz de onunla beraber yolumuzu yürüysek, bize öğretse. O arada diyor, Mevlana elhamdülillah dedi. Buyurun seç. Hangisini seçerseniz seç. Hepsi işi yapabilecek konumdadır, seç. cemaatül birliği tercih etti, tamam dedi, alın gidin, gerekeni yapar. Sonra diyor en yakın dervişlerinden Hesamettin Çelebi var bir de oğlu Veled var. Dön ikisi dedi ki bizim merak ettiğimiz bir şey var. Bize bir şeyh gönder deyince Oğlu'nun oh elhamdülillah. Niye o kadar öyle söyledin? Ben diyor bir an için korktum ki bize bir derviş gönder diyecek. Onu bulamıyoruz. Elhamdülillah ki şeyh istedi, derviş isteseydi ya ben gidecektim ya da gitmesi lazım değil. hep hepsi şey, o sorun değil. dedi. Böyle olunca şeyhler çok, sorun yok. Ama derviş olmak zor şey. Çünkü derviş olmak, Hazreti İnsan olmak demektir. Derviş olmak, kul olmak demektir. Kul. Kamil manada kul. Hâbıf Kulluğu seven. Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam Bedevinin biri ya Allah bana kısaca kendini tanıtır mısın? Öyle uzun olmasın aklında kalsın unutmayayım hiç. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki evet benim sermayem marifetullah, kazancım muhabbetullah. Dinimin aslı da akıldır. Üç şey söylüyor. Sermayem marifetullah. Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak, Allah ile olmak. Bunun karşılığında ne kazanıyorum? Kazancım nedir? Muhabbetullah. Allah'ı tanıdıkça Allah'a olan muhabbeti artıyor, imanı artıyor yani. Örnek, hepimize örnek. Sermaye marifetullahmış. Her şeyi Allah'ın ayeti olarak okuyup, Rabbimizin tecellisini, esmasini her şey üzerinde okuyup marifetimizi arttırmakmış. Marifet artınca ne olur? Muhabbetimiz artar. Muhabbeti kazanıyormuşuz. Dinimin aslı akıldır. Bütün bunları yaparken akıl gerekiyor. Aklını sonuna kadar kullanman gerekiyor. Düşünmen gerekiyor. Tefekkür etmen gerekiyor. tefaku etmen gerekiyor. Akletmen gerekiyor. Tedebbür etmen gerekiyor. Bunlar hepsi Kur'an'ı beyanlar. Akli olmayanın dini olmaz diyor Resulullah Efendimiz. Eğer birinin aklı yoksa o sorumlu değildir. aklı olup da aklını kullanmayan ne olur? Allah ayet-i kerimede buyururdi. Allah aklını kullanmayan bir topluluğun üzerine pisliği döker. Canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır dedi. Canlıların en kötüsü. Bize sorulsa canlıların en kötüsü hangisidir diye ne diyeceğiz? Herhalde domuz olabilir diye düşünürüz. Ama yok dedi Allah canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlar kul marifet sahibi oldukça Rabbini tanıdıkça evet, Rabbine aşık olur abd olur yani abd olmak demek, sevmek demek peşinden koşmak demek neyin peşinden koşuyor? tanımanın peşinden Rabbimi biraz daha tanıyayım Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah kendini sevdiklerine tanıtır buyurdu peşinden koştukça, o marifeti kullandıkça, bakarken Allah'ın ayetlerini okumaya, anlamaya çalıştıkça, Allah'ın el esma-ül husnasını bütün varlık üzerinde görmeye çalıştıkça, Allah'ın indirdiği ayetleri okuyup üzerinde tefekkür ettikçe marifeti artar, dolayısıyla muhabbeti artar. Muhabbeti ne kadar artmışsa o kadar Allah'a yakın olur. Allah'a yakınlık, Muhabbetledir, yani imanladır. İman ne kadar kamil, o kadar Allah'a yakın, o kadar Hazreti insan olmuş olur. Bütün ibadetler de aynı şekilde imanımızı kemale erdirmemiz içindir. Allah ile güzelleşmiş en güzel insan, insanlar kimlerdir diye sorulsa vereceğimiz cevap peygamberler. Resulullah Efendimiz Allah onun için ona ne buyuruyordu? Sen azim bir ahlak özel Azim bir ahlak. Azametli bir ahlak. Kullanılan kelime Allah'ın ismidir. Azim. Azim ahlak. Allah'ın azametinin güzelliği tecelli etmiş ahlakında. Her bir isimle evet, azametle tecelli etmiş. Aynı şekilde bu bütün insanlar için böyledir, geçmiş ümmetteki insanlar için de böyledir. Onlar kendi peygamberlerine ne kadar benzedilerse, onun gibi oldularsa, o kadar çamurlu oldular, o kadar Hazreti insan oldular. Aynı şey bizim için geçerlidir. Ne kadar Resulullah Efendimiz'e benzedik, o kadar Hazreti insan olduk, o kadar ahlakımız azim olmuş olur. Yani azim olan Allah'ın güzelliğinden güzellik almış oluruz. Allah ona rahmeten lil alemin dedi. Alemlere rahmet. En öndeki sıfatıdır. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, binahlarınızı mağfiret etsin. Allah'ı sevdiğimizi, iman ettiğimizi iddia ediyorsak, Resulullah Efendimiz'e tabi olmamız gerekir. Ne kadar tabi olduk ona uyduk, onun gibi olmaya onun gibi yapmaya çalıştık, onu örnek aldık. O kadar Resulullah'a benzemiş oluruz, o kadar Allah'ın sevgisine layık olmuş oluruz. Sevilmeye layık olmuş oluruz. O kadar güzelleşmiş oluruz. Allah ile. Allah ile İnsanın güzelliği manevi güzelliktir. Yani gönül, ruh güzelliğidir. O güzellik Allah'a ait. Eğer biri sadece insandaki zahiri güzelliğe baksa, beşeri tarafına baksa, bu insani bir bakış değil, hayvani bir bakış olmuş olur. Beşeri bir bakış olmuş olur. Ama aklını kullanan herkes güzelliğin gönül güzelliği olduğunu anlar. Gönül güzelliği. Mesela iki kişi birbirine aşık olur, evlenirler. 3-5 ay sonra bakarsın ki birbirlerine tahammül edemez hale gelirler. Neden? Zahiri güzelliğe baktıkları için. Birbirlerinin içini gördüler. İşleri dışına çıkınca birbirlerinin İşlerini görünce ne oldu? Birbirlerinden nefret ettiler. Sevgi bitti, nefret başladı. Artık o zahiri güzelliği, manevi tarafı, içini örtemez. Örtmez zaten. Ama aynı şekilde mesela biriyle karşılaşırsın, sana soğuk ve itici gelebilir. Ama üç beş kelime konuşuyorsun, Biraz böyle yakın olunca bir de bakıyorsun ki evet, gerçekten onu sevmeye başladın, Seviyorsun. Yakının olur, arkadaşın olur. İçini gördün. Herkesin içini bilen gönlünü, kalbini, evet, sırrını bilen Allah'tır. Ama insan da Allah münafıkları anlatırken sen onları konuşmalarından anlarsın buyurdu konuşmalarından yani insan biriyle konuşunca çünkü dil gönlün aynasıdır. gönlündeki dilinden dökülüyor insan anlar tanışır anlar bize düşen Zahirimize, dışımıza gösterdiğimiz o ihtimami güzel olsun diye, şık olsun diye, temiz olsun diye, güzel görünelim diye dışımıza, zahirimize gösterdiğimiz o ihtimami en az onun kadar içimize göstermemiz gerekir. İçimize bakan Allah'tır. Allah işimizi görüyor mu? Bizi biliyor mu? Biliyor ve görüyor. Allah'ın mehsin demek, Allah'ın huzurunda olduğunu bilen. Her anda Allah'ın senin içine nazar ettiğini, gönlüne, kalbine nazar ettiğini bilmen gerekir. Onun için de içini düzeltmen gerekir. Temizlemen gerekir. Süslemen gerekir. Kime? Kimin için? Rabbin için. Rabbini seviyorsun ya, iman etmişsin ya, o da seni sevsin istiyorsun ya, onun için temizliyorsun. Nasıl ki zahirini sevdiğin için, Düzeltiyorsun, temizliyorsun, sevdiğime güzel görüneyim diyorsan içini de Rabbime güzel görüneyim diye temizlemen gerekmez mi? Bu imanın gereği değil midir? İmanın gereği midir? Ayetlerle biraz ihsani anlamaya çalışacağız size beraber. Sonra devam edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ki ayatım kitabın hakim. Bunlar hakim olan kitabın ayetleridir. Hikmet dolu kitabın ayetleridir. Bu ayetler hikmetli. Yani her ayette Allah'ın bir muradı var ki Allah bu anlaşılsın istiyor. Neyi anlamamızı istiyor? Hüden ve rahmeten lil muhsinin. Bu ayetler kimi hidayettir? Kimin için rahmettir? Mühsinler için. Güzel olmak isteyenler için. Güzel yapmak isteyenler için. Hidayet ve rahmettir. Eğer birinin derdi Rabbinin güzelliğiyle güzelleşmek olursa bu ayetler onun için hidayet ve rahmet olur. Gerisi, eğer böyle bir derdi yoksa, herhangi bir kitabı okur gibi okur, herhangi bir sözü dinler gibi dinler. Ayet devam ediyor. kimdir o mühsinler, o güzel yapanlar? Elledine yuqumu ne Onlar namazlarını ikana ederler. Yani Allah'ın huzurunda dik dururlar, Allah'ın rızasını kazanmak için hayatlarını yaşarlar ikame ve yu'tune zeka temizlenmek için verirler Allah ona neyi ikram etmişse temizlenmek için, kendini temizlemek için nefsini temizlemek için malını temizlemek için günahından temizlenmek için temizlenmek için verirler وَهُمْ بِالْآخِرَت۪ي هُمْ Bunlar ahirete kesin kesin inanmış olanlardır. Nefsini ikna etmiş olanlardır. اُلَٰئِكَ عَلَى هَوْدًا Rabbihim Onlar Rablerinden gelen hidayet üzeredirler. Kur'an'ın hidayeti üzeredirler. وَاُلَٰئِكَ هُنُ الْمُفْلِحُونَ Kurtuluşa edenler, saadete edenler de Bunlardır. Güzel düşünenler, güzel olmayı isteyenler, Allah ile güzel olmak isteyenler. En güzel söz için Allah en güzel söz Allah'ın sözüdür dedi. İnne sa'yakum neşetta. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız çabanız, gayretiniz farklı farklıdır. Yani herkesin çabası, gayreti niyetine göredir, hedefine göredir. Onun için her birimizin çalışması, çabası farklı farklıdır. Eğer çalışanlar Allah yolundaysa, Allah'ın rızasını istiyorsa, kendi fıtratına göre Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır, bu çalışma onun Allah'ın rızasını kazanmasına manevi değilir Farklı farklı olsun. Fıtratına göre olsun. Ama hedefi bir olsun. فَاَمَّا مَنْ اَعْتَى وَتَّقَى Doğru çalışmayı Allah beyan ediyor. Kim verir ve takva sahibi olursa neyi verir? Malından verir, ilminden verir, muhabbetinden verir, Zamanından verir, canını verir. Kim verir ve takva sahibi olursa, yani Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip onu yerine getirmeye çalışırsa ve seddeye bilhüsnâ, en güzeli tasdik ederse, en güzel neydi? En güzel Allah'ın kitabı Kur'an, en güzeli tasdik ederse, malını verir, takva sahibi olur ve en güzeli de fasık ederse eseniyye siruhu lil yusra. biz de onu en kolaya müyesser kılacağız en kolaya başarılı kılacağız en kolaya işini kolaylaştıracağız önünü açıp işini kolaylaştıracağız neyle kolaylaştırıyor en güzeli tasdik ettiği ya Allah'ın kelamını sevdiği ya ayetleriyle yolu gösterir hidayeti gösterir rızasının nasıl kazanılacağını öğretir cennetin yolunu ona açar ve kolaylaştırır ve emmâ men bekhile ve isteğnâ ama kim de cimrilik yaparsa bununla beraber kendini ihtiyaçsız, müstahili görürse neden müstahili görüyor? Allah'tan benim Allah'a ihtiyacım yok diyor benim onun sevgisine ihtiyacım yok benim onu sevmeme de gerek yok dolayısıyla benim bilgim bana yeterdir benim öğrendiklerim bana yeterdir benim en güzele de ihtiyacım yok bir de cimrilik ediyor niye? vermem gerekmiyor akıllıdır ya kendini akıllı zannediyor ya. Kendini temiz zannediyor ya. verip temizlenmeyi istemiyor. Cimrilik yapıyor ve kendini bundan müstağni görüyor. Vermesem de olur. Ve bir husna. En güzeli de yalanlarsa. Böyle yapanlar en güzeli yalanlamıştır. Yani Allah'ın kelamını yalanlamıştır. Fe se yusiruhu Nil, ösra. Biz de onu zor olana müyesser kalacağız. Nasıl zor olana? Allah'tan kaçmak zor şey. Kafir olmak zor şey. Müşrik olmak, münafık olmak zor şey. O kafir olmaya, münafık olmaya çalışırken Allah önüne zorluklar koyar ki dönsün diye. Rabbine dönsün diye. Onun için hayatı zorluklarla geçer. Ve malı yerni anhu maluhu iza o cehenneme yuvarlandığında onun o topladığı mali ona fayda vermez. Allah mutlaka düzenliğin karşılığı güzelliktir buyurur. Güzel yapanlar güzellik bulur. Güzel yapanlar güzel olur. Tebii eyyin alâ-i rabbikun Siz Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz? Yalanlayabilirsiniz. ceza ol ihsanı illa ihsan. İhsanın karşılığı güzelliğin karşılığı güzellik değil midir? Eğer ihsan Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a abdolmaksa, güzelliğin ihsanın karşılığı ihsansa bu durumda Allah da sana rab olarak muamelesini yapar. Sen onunla güzel olmaya çalışırken o da güzelliğinden sana ihsan eder, ikram eder. Güzelliğinin karşılığı güzelliktir. buyurdu. Allah vadından dönmez. Ne varsa burada var. Burada kazanılıyor çünkü. Vallahu yed'u ila daris Allah sizi selam yurduna, cennete davet ediyor. Ve yehdi men ila sirat'in mustakim. Allah dilediğini sırat-ı müstakime hidayet eder. Kim Allah'tan sirat müstakimin müstakimi isterse, Allah da onu sirat-i müstakime, cennetin yoluna hidayet eder. Lillezine ehsenul husna ve ziyadetün Güzel yapanlar için güzellik vardır, bir de fazlası vardır. Allah yaptığı güzelliğin karşılığını güzellik olarak ona verir. Ona bir de fazlası vardır. Allah bir de kendinden güzellik verir. Walla yerhaku ujuhahum ve zille. Onların yüzlerine ne toz bulaşır, ne de bir zille. Bu hem dünyada böyledir, hem de ahirette böyledir. Onlar ne dünyada rezil olurlar ne de ahirette. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Onlar Allah'ın güzelliğiyle güzel oldular. Allah sadece yaptığı güzelliğin karşılığını değil, bir de kendinden güzellik veriyor. Ulaiki eshabul cenne Hün fiha halidun. Onlar cennet ehlidirler ve onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kim? Güzel olanlar güzel yapıp güzel olanlar. Ellediğine kesebü's seyyiati cezaun seyyiati bi misliha. Kim bir kötülük yaparsa onlara yaptıkları kötülüğün misli vardır, aynı vardır. Fazlası yok, aynı vardır. Ve terhahu zille. Onları da zillet kaplar. مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ Hiç kimse onları Allah'tan, Allah'ın gazabından kurtaramaz. كَاَنَّمَا اُخْشِيَتْ وُجُّهُهُمْ قِتَاءً مِنَ اللّٰيْلِ muzlima. Onların yüzleri kapkara, gecenin karanlığı gibi karanlık kaplar. Neden dolayı? Sıkıntıdan dolayı me gideceklerini bildiklerinden dolayı onların yüzlerini evet, gece karanlığı gibi karanlık kaplar Ulayı eshabunlar <gülüyor> hum un Fiha haridim onlar Ateş ehlidirler ve onlar orada eveli olarak kaldırlar güzel yapanlar güzel yere kötü yapanlar kötü yere dedi Allah Ve ma fil samawati ve ma fil ar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Li <gülüyor> yezdilazilne asau bi ma amelu. Allah, kötülük yapanları, yaptıkları kötülüklerinden dolayı cezalandıracak. Ve yezdi aladin ahsanu bil husna. Güzel yapanları da güzellikle mükafatlandıracak. Kötülük yapanlar yaptıklarıyla cezalandırılacak. Kötülük yapanlar şeytan gibi olur. Güzel yapanlar da Allah güzellikle mükafatlandıracak. Onlar da peygamberleri gibi olur. Allah'ın nuru olur. bel bilakis yani hayır. değil. İş sizin zannettiğiniz gibi değil. Nasılmış? İş sizin anladığınız gibi değil, zannettiğiniz gibi değil, öğrendiğiniz gibi değil. İşi ben size öğreteyim dedi Allah yani. Men esleme veşehulillah. Kim yüzünü Allah'a teslim ederse, kendini Allah'a teslim ederse وَهُوَ مُحْسِنَ Yalnız bir şartla Hangi şart? Mühsin olma şartıyla Güzel olma şartıyla Güzel olmayı isteme şartıyla فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ الرَّبِّهِ Onun ecri Rabbi katındadır O Allah'ı kendisine Rab olarak kabul etmiş evet, Rabbi de ne yapar? Onu mühsin yapar Onu güzel yapar وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onlar için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. وَمَنْ اَحْسَنُوا Dinen daha güzel din sahibi kimdir? Kimmiş? مِنْ esleme ve وَشَهُ لِلّٰهِ Kendini Allah'a teslim edenden وَهُوَ مُحْسِنُ Yalnız mühsin olma şartıyla. Ve tabağa millete İbrahim Hanifa. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan Hz. İbrahim'in milletinden olanlar. Ve takazallahu İbrahim'e Allah İbrahim'i dost edinmişti Eğer Allah'a hiçbir şeyi şirk koymazsanız, Allah'a teslim olursanız, güzel olmak için. Allah ile güzelleşmek için en güzel dine sahip olmuş olursunuz. Allah'a dost olmuş olursunuz. Vesabiqun el-evvelun min el-muhacirin ve'l-ansar. Muhacirlerden ve ensarlardan sabikunlar, yarışanlar yani önde gidenler, müsabaka yapanlar. Ve ladinet taba'uhum bi ihsa. Bir de güzellikle, güzelce, onların güzelliğine tabi olanlar. Yani sonradan gelen bütün müminler için bu geçerlidir. Sonra yani o bahcir ve ensar gibi güzel yapmaya çalışanlar, güzel yapma yolunda müsabaka yapanlar, radıyallahu anhum veradu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah'ın bizden razı olması için ne gerekiyormuş? Muhacir ve Ensar'dan o yarışanlar, müsabaka yapanlar gibi olmamız gerekir. bir malını geride bırakıp, evlatlarını geride bırakıp, her şeyini geride bırakıp Resulullah Efendimizle beraber hicret ediyor. Niye? Allah için. Ensar Ne yapıyor? Onları kardeş olarak kabul ediyor, evet, mallarını ikiye bölüyor. Allah için. Sonra güzellikle onlara tabi olanlar. güzellikte onlara tabi olanlar. Onlar gibi güzel yapıp, yarışanlar, müsabaka edenlerden Allah razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuştur. İkisi aynı şeydir. Kur Allah'tan razı olunca Allah kurundan razı olur. Nimet deyince biz onu sadece böyle dünya nimetleri zannediyoruz. Allah bir kuluna ebedi hayatını kazanma imkanını verdiyse mal vermiş olsun, sağlık vermiş olsun, ilim vermiş olsun, muhabbet vermiş olsun, hadi kulum kazan dediyse işte nimet budur. Bu, ebedi hayatını sana kazandıracak olan nimettir. Asıl nimet bu. Büyük nimet, gerçek nimet, hakiki nimet budur. Ama bu nimetin farkında olmayanlar sadece kendisine bir beşer olarak bakıp, o hayvani tarafına bakıp nimeti göremeyenler ebediyen kaybeder. Bu nimeti görmek lazım. Allah sana ebedi hayatını kazanman için imkan veriyor. Allah'ın rızasını kazanma için. Evet Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ve adde lehum cennetin tecri min tahtiha'l enhar halidinen fiha ebeden. İşte onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlanmıştır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Zaliken fevzu'l azim. İşte büyük saadet budur. Büyük saadete erenler bunlardır. Sadakallahu aziz. İhsanı anlamaya çalışıyorduk. Mühsin olmayı anlamaya çalışıyorduk. Hüsnayı, güzelliği anlamaya çalışıyorduk. Bütün güzellik Allah'a ait ve kul Allah ile güzeldir. Kim Allah ile güzel olmak isterse Allah onu verir. Kim de Allah'tan yüz çevirir, güzelliği, kıymeti, değeri, şerefi başka yerde ararsa ona da ondan veririz buyurdu. Ona takdir ettiğimiz kadarıyla ona da ondan veririz. Allah kelimeyi böyle kullanırken ona da ondan veririz derken yani böyle köpeğe bir kemik atarız gibisinden söylüyor ama ebedi olarak husrana uğrar, ahireti kaybeder derim eğer biri dünyaya ebediymiş gibi bir muamelede bulunursa dünyayı ahiretin tarlası olarak anlamazsa verince kazandığını kabul etmiyorsa, anlamamışsa o Rabbini tanımamış Rabbini anlamamış Kendisini tanımamış, ebedi bir varlık olduğunu anlamamış, buna iman etmemiş demektir. Her ne olursa olsun mutlaka ben müminim, ben Müslümanım, ben Allah'a iman etmişim diyen, Allah onun için en önde olmalıdır. Hiçbir hesap yapmadan. Ama bunu anlaması için, ona bir önder gerekir, bir rehber gerekir, bir imam gerekir Allah'ın tabiriyle, bir hidayetçi gerekir, bir mürşid gerekir, bir resul gerekir. Eğer kendimize baktığımız gibi ona bakarsak bir şey alamayız. Eğer Kendimizi hasta olarak kabul edersek onu da bizi tedavi edeceğine iman edersek ne yaparız? Teslim oluruz. Başka hesaplar yapmayız. Eğer Allah'a giden, uslata giden yolcu olduğumuzu kabul edersek mutlaka önümüzde yürüyene, bize yolu gösterene uyarız. İtiraz etmeyiz, tabi oluruz. Neden buradan gidiyorsun diye ona hesap sormayız. Eğer yürüyebiliyorsan, yürüsen git. Sen önümüzde yürü. Yani ya kabul ederiz ya etmeyiz. İkisinden biri. Ediyorsan uy Etmiyorsan kendine başka bir rehber bu, başka bir hidayetçi bu, başka bir imam bu, başka bir mürşid bu. Mürşid rüştüne erdiren, kemale erdiren demekti zaten. Seni büyütüp kemale erdiren. eğer sen kemale ermişsen zaten senin ona ihtiyacın yok eğer sen sahat bulmuşsan nefsinin bütün kötülüklerinden şirkinden, nifakandan, küfründen kurtulmuşsan kibirden, gurudan, rüyadan, hasetten kurtulmuşsan zahiri olarak yanlışlardan kurtulmuşsan senin müşide ihtiyacın yok zaten gelmene de gerek yok ihtiyacın da yok zaten ama yok İhtiyacın var diyorsan bu durumda ne yapman gerekiyor? Uyman gerekiyor. Tabi olman gerekiyor. Teslim olman gerekiyor. Teslim olmak demek Allah'a teslim olmak demektir. Kur'an'a teslim olmak demektir. Peygamber'e tabi olmak demektir. Eğer biz bunu başka türlü anlarsak hiç tabi olmayalım. Bu tabiat yanlış bir tabiat olur çünkü. Onun için Allah'tan başka bir şeye davet etmiyoruz. Allah'ı sevmeye davet ediyoruz. Allah'a itaate davet ediyoruz. Resulüne tabi olmaya davet ediyoruz. Hazreti insan olmaya davet ediyoruz. Kamil insan, Hazreti insan olmaya davet ediyoruz. Allah'a halife, Allah'a ayna, Allah'ın güzelliğiyle güzel olmaya davet ediyoruz. eğer Allah'ın vahyinden başka bir şey söylersem kesinlikle buna uymayın ve bunu kabul etmeyin. Resulünün söylediğinden veya yaptığından başka bir şey yaparsam kesinlikle uymayın ve kabul etmeyin. Uymak zaten akıl kari değildir. Yanlış bir şeydir. Her birimize düşen kendimizi bulmaktır. Rabbimizin güzelliğini kendimizde bulmaktır. O Allah'ın nefrettiği o güzel olmaktır. Allah'ın muhatap aldığı o'dur. Böyle olunca ne olur? Allah hulünü muhatap alır. Hazreti insan olunca Allah onu muhatap alır. Ona müjdeler verir. Ona ikramda bulundur, kendini ona tanıktır. Yaratılışın gayesi de budur zaten. Ya Kenese aynı derken, sana avdoluyor ve seni istiyoruz. Seni nasıl istiyoruz? Seni tanımak istiyoruz, seni bilmek istiyoruz. Avdolmak demek, aynı zamanda onu tanımak demektir. Marifetullahı istemek demektir. Allah kendini sevdiklerine tanıtmıyor çünkü seni seviyoruz, seni istiyoruz, seni senden istiyoruz, senin de olmak istiyoruz. Senin bizim üzerimizdeki muradın gerçekleşsin istiyoruz. İhsani hep beraber anlamaya çalıştık. İnşallah yarında devam edeceğiz devam edip ayetleri tamamlayacağız sohbetimiz ondan sonra ihsanla devam edecek inşallah 20 seneden beridir davet ediyoruz davet yapılırken ihsanla yapılmalıdır yani sondan başlanmalıdır eğer baştan başlanırsa 20 sene alıyormuş. Onun için sondan başlamak gerekir ki hadi yürüyün Hadi yürüyelim. Hemen yürüyüş hemen başlasın. Sonra nereye yürüdü, günü, neden yürüdü, yürümesiyle ne olacağını anlamalıdır. Ne yaptık sonra? Yaklaşık 5 beş yıldır 5. senedir bu sene önce Allah'ın vahyini beraber anlamaya çalıştık. Kur'an'ı tefsir edip beraber kısaca anlamaya çalıştık. Daha doğrusu tefsir nasıl yapılır, nasıl anlaşılmalıydır? Arkadaşlar okurken kısaca nasıl anlamalidir diye tefsiri yapmaya çalıştık. Sonra peşinde iman, İslam, ihsan dedik. Önce Allah'a imanı anlatmaya çalıştık. İki sene kadar sürdü. İki sene bir önceki Ramazan'da başlamıştık, Ramazan'ın başına kadar iki seneye yakın Rabbimizi tanımaya çalıştık. El Esma'ul Hüsnasından tanımaya çalıştık. Sonra meleklere iman, kitaplara iman, Resullere iman, ahirete iman, kadere nasıl iman edilir onu anlamaya çalıştık. Peşinden İslam'ı, kelime-i namazı, orucu, zekatı, hacı anlamaya çalıştık. Şimdi de ihsan'ı anlamaya çalışıyoruz. İman, İslam, ihsan üçü Allah'ın bize indirdiği dindir. Din ancak bu üçüyle tamam olur. Bu üçünü anlayınca din tamam olur. Hamdolsun Rabbimiz böyle bize ihsan etti. Hep beraber Allah'ın dinini anlamaya çalıştık. Kısaca sonsuz bir deryadan bir damla misali anlamaya çalıştık. Öyle ki neye iman ettiğimizi, nasıl iman etmemiz gerektiğini bilelim diye. Allah'ın rızasını nasıl kazanacağız? Cennetin yolunda nasıl yürüyeceğiz? Nasıl hidayette olacağız? Bunu bilelim diye. Allah'a nasıl dost olunur? Nasıl Allah'a vasıl olunur? Bunu anlayalım diye. Rabbimizi nasıl sevmemiz gerekir? Nasıl abd olmamız gerekir? Nasıl secde etmemiz gerekir? Nasıl oruç tutup zekat verip hacca gitmemiz gerekir? Bunu anlayalım diye kısaca söyledim, sonsuz bir deryadan bir damla misali anlatmaya çalıştım. Elbette ki bunu yaparken mutlaka kendimize de ait bir hesabımız var. Ne olur o? Rabbimiz bizi huzuruna aldığında, Ya Rabbi dinini anlattım. İmani, İslami, ihsanı sonsuz bir deryadan bir damla misali benimle beraber olanlara sonra daha sonra benimle beraber olacak olanlara anlatmak için aynı zamanda kayıt altına alıp ulaşabildiğimiz her yere de ulaştırmaya çalıştım diyebileyim diye bütün bunlardan tek bir gayemiz var, tek bir derdimiz var Rabbimizin kulluğumuzu kabul etmesidir Yüklediği sorumluluğu yerine getirmiş olmamızdır. Kullarımı bana getir emrini yerine getirmiş olmamızdır. Bütün derdimiz bu. Arkadaşlar da mutlaka kendilerince bizi dinlemeye çalıştılar. Anlamaya çalıştılar. Kayıt altına alınmış dedim. Evet, Oradan takip etmeye, dinlemeye, anlamaya çalışıyorlar. İnşallah ahirette, kıyamet günü, Allah'ın huzurunda hep beraber birbirimize şahit olacağız. Şahitler. Ben bütün çabamla, gayretimle anlatmaya çalıştım. İnşallah siz de bizim için Allah'ın huzurunda kıyamet günü Allah'ın dinini anlattığıma davet ettiğime, Allah'ı davet ettiğime şahitlik yaparsınız inşallah. Eğer işi anladıysak, yine söyleyeyim sonsuz bir deryadan bir damla misali artık anladıysak, dinimizi, imanımızı, İslam'ımızı, ihsanımızı anladıysak Artık bundan sonra yapmamız gereken şey nedir? Bunu nasıl ahlaka dönüştürür, nasıl amele dönüştürürüz, olmalıdır. Artık hep beraber Allah'a koşmamız gerekir. Artık yürümemiz gerekir. Allah'a abd olduğumuzu, iman ettiğimizi, teslim olduğumuzu, mühsin olduğumuzu ortaya koymamız gerekir. Ramazan'ın 3 bölümünden 1. bölümü geçti. 2 bölüm var yani 20 günü var. Bu 20 günde inşallah hep beraber koşmaya çalışacağız. Gönlümüzü Rabbimize açıp Ben senin abdünüm sen de benim Rabbimsin. Rabbimizi tanıdığımız kadarıyla. Yeter ki bunu yapmaya çalışalım. Yeter ki bunun için çaba gayret sarf edelim Yarından sonra inşallah öyle yapacağız Allah ile aramızdaki perdeleri kaldırmaya çalışacağız Allah ile aramızdaki engelleri düzeltmeye çalışacağız Yanlışımız ne olursa olsun binahımız ne olursa olsun onu Allah ile aramıza koymuyor onu silip düzeltmeye çalışacağız inşallah geçmişi de perdeliyoruz ben tövbe ettim, istiğfar ettim Rabbim beni affetti ben de kendimi affettim diyoruz denip artık geriye dönüp bakmıyoruz Rabbimize yakın olmak için beraber olmak için O'na vasıl olmak için çabamızı, gayretimizi sarf eder O'nun huzurunda olduğumuzu unutmamaya çalışacağız inşallah eğer çabamızı, gayretimizi sarf edersek huzurunda olduğumuzu unutmazsak göreceğiz ki Rabbimiz bize yakınlığını tattırır Bizim gücümüzün yetmediğini bize yardım eder, engelleri kaldırır, çukurları düzeltir, eksikleri tamamlattır. Hep beraber göreceğiz. Zülfem, söyledim, 20 gün kalmış. eğer çabamızı gayretimizi sarf edersek kazanacağımızı kazandığımızı göreceğiz inşallah Allah bire 30 bin veriyor çünkü bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi Ramazan ayında Ramazan ayının hepsi Kadir gecesi hepsi Kur'an'ın şerefiyle şereflenmiş zaman dilimidir Allah bire 30 bin veriyor. Onun için en kestirme yoldan kazanmaya çalışmamız gerekir. Kazanacağız inşallah. Allah hepimizi mühsinlerden eylesin. Kendisiyle, kendisini sevmekle, iman etmekle güzel olanlardan eylesin inşallah.